Burcu Biçer'le Spor Gündemi Bugün Burcu merhabalar. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. merhabalar. E, nasılsınız? İyi e, akşamlar herkese. Spor gündemimizde neler var bugün? Ne var? E, bugün... Geçtiğimiz günlerde bisikletçi Doğanay Güzelgünün ölümü üzerine çok fazla konuşuldu. Bugün de tam bir ay oldu üstünden geçelim. Hala gündemde tutulmaya çalışılıyor çünkü Doğanay Güzelgünün öldüren kişi hala yakalanmadı. Olayın detaylarından biraz bahsedeceğim. Bu haft şey, bu bölümde bir konumuz olacak, bu konuyu konuşacağımız Türkiye'deki e, bisiklet topluluklarından ve bu olayı yakından takip eden bisikletçi Sinem Sayar konumuz olacak. Bize biraz daha detaylı bilgiler verecek ve e, bu olayın hem sebep olduğu hem de sonuçlarına biraz odaklanacağız. Olayı hatırlatayım isterseniz. Lütfen. Öncelikle Sinem Merhaba hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba hoş geldin Sinem. Ufak bir olayı hatırlatayım. Bu olay etrafında neler gündeme geldi bundan bahsedeyim. Daha sonra da Sinem'le konuşmaya başlayacağız. Ee, Doğan Güzel Gün, 18 Temmuz Salı sabahı İstanbul'da Bostancı Sahil yolunda ee, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen e, sürücü temel ünlü tarafından e, aracı aracıyla e, Doğanay Güzelgün'e çarptı ve Doğanay gün hayatını kaybetti. Bostancı İskileti yakınında antrenman öncesi toplanan bisikletçiler e, bir grup oluşturuyorlar ve sabahları sürüş yapıyorlar. E, Doğanay Güzelgün de oraya giderken e, bu olay gerçekleşti. Olayın birçok detayı var aslında. E, sür, şey, arabayı süren kişinin olay yerinden kaçması, bu olayla ilgili çok fazla e, aslında görüntü olması... E, temel ünlünün yerine e, başka birisinin aracı kullanan kişi olduğunu iddia edip polislere teslim olması gibi bir sürü detayı var ve temel ünlü de hala yakalanmadı. E, yakalanması için çalışmalar sürüyor e, ve e, ayrıca şöyle bir detay da var. Kaçan sürücünün yakalanması için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı. E, bu imza kampanyasını sosyal medyada paylaştığımızda Oraya da iliştiririm. çünkü gerçekten bütün görüntüler ortada olmasına rağmen bu şey olayı gerçekleştiren kişinin adıyla, sanıyla ortada olmasına rağmen hala yakalanmaması üzerine gidilmesi kamuoyunda dilendirmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta hayatını kaybeden e, bisikletçilerle ilgili mi, şey, Türkiye'de e, ilginç istatistikler var. Sightness dergisi bu istatistiklere yakın zamanda hatta belli aralıklarla yer veriyor. Son iki yılda Türkiye'de 300'e yakın bisikletli, bisikletli e, trafikte hayatını kaybetmiş ve e, bu hayatını kaybeden bisikletçilerin aileleri e, bisikletçi ölümleriyle ilgili cezaların artırılmasını ve ciddi tedbirler alınmasını talep ediyor. Ee, her ölümden sonra, her e, böyle olaydan sonra tekrar gündeme geliyor ama sonra bir şekilde sönümleniyor bu olayla Halbuki e, Türkiye'de ciddi bir komitik bisiklet e, komitesi var. E, bu e, bunun gündemde tutulması e, tedbirlerin ya da cezai yaptırımın çok ciddi bir şekilde e, olması sürücülerin bilinçlendirmesi gibi noktalara değineceğiz. Hayatını kaybeden diğer bisikletçiler de çünkü sonuç ya da süreç çok farklı değil. İşte e, Umut Gündüz'ün e, ölümü var mesela 2020 yıl, yılında gerçekleşmişti. On, 19 yaşındaki profesyonel bisikletçi Umut Gündüz e, bir kaza şey e, araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ve e, bu olayı gerçekleştiren aracın sürücüsü Şa Çağdaş Şen yüzde. E, yargılandı fakat e, şey dava bir sonuca bağlanmadı. E, aynı şekilde İzmir'de bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'da kamyon çarpması sonucu yaşamanı yitirdi. Teoman Tele olayı var, alkollü bir sürücü e, tarafından maalesef e, hayatını kaybetti. Aşkım Çelik, Batuhan Dereli ve daha saymadığımız, e, sayamadığımız şu an vaktimizin sınırlı olduğundan dolayı bir sürü isim var. E, hayatını kaybeden ufak bir e, Doğanay Güzelgün'ün ablasının açıklamasını e, ekleyeyim ve Sinem'den biraz daha detaylı bilgiler alalım bu konuda e, Doğanay Güzelgün ablası Gülenay Güzelgün hala sürüdüğün bulunamamasına tepki gösterdi ve bir an önce yakalanmasını ve en ağır şekilde ceza almasını istiyorum davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davadan vazgeçmeyeceğim diye ekledi. Zaten bisiklet e, ekipleri İstanbul'daki diğer şehirlerde Eskişehir, Ankara e, neredeyse her hafta e, buluşup e, kaza değil cinayet eylemleri yapıyorlar. E, Sinem konuda senin söylemek istedikleri neler? Çok teşekkürler Burcu detaylı giriş için. Yani aslında bu sorun yıllardır süre gelen bir sorun. Söylediğin gibi sadece İstanbul'da yaşanılan bir sorun da değil. Yani trafik terörü diyoruz ama bu trafiğin içindeki yapı taşlarından bahsederken temelde en gözle görünür olan aslında motorlu taşıtlar. Ama bir yandan da o trafiğe dahil olan diğer elementler işte yayalar, bisikletler, Orada o civarda yaşayan hayvanlar dahi aslında o tra trafiğin temel e, elemanlarından birkaçı. E, yani bu sorunun aslında temel sebeplerinden bir tanesi de tam da bu. Yani trafik dediğimiz mevhumun aslında motorlu taşıtlar özelinde ve onu merkeze alacak şekilde kuralların ve kanunların e, yapılandırılması böyle olunca da e, hız limitleri bildiğiniz gibi birçok yolda işte 50 kilometrenin e, üzerinde e, ve bunun üzerine çıktığınızda da bu hız limitlerin üzerine çıktığınızda da aslında caydırıcı bir takım cezaların olmayışı da e, hala hazırda motorlu taşıt sürücülerine de biraz daha e, aslında güven veriyor. Ne evet. olsun e, kuralları ihmal etmek ya da etmemekle ilgili belli bir takım adımları atmalarına dair bir yapıcı bir yerde durmuyor. Temelde bizim de aslında yani isteklerimizden en birinci şeyimiz, arzumuz aslında yayaların, işte bisikletlerin olduğu yollarda hız limitlerinin 50 kilometreye düşürülebilmesi e, kazanın gerçekleştiği kaza değil hatta cinayetin gerçekleştiği hat üzerinde de biz bu talebimizi dile getirdik. E, ama ne yazık ki e, bu bir kültür bir yandan da yani Türkiye'de trafik kültürü bu şekilde ilerlediği için e, bir yandan İstanbul özelinde de bu kültür e, başka bir yöne evrilmiş vaziyette. Olay çünkü çok katmanlı. E, bildiğiniz gibi Kadıköy'den e, Bostancı'ya kadar Gece yarıları bir yandan da işte araba yarışları yapılıyor. Bir hız limiti demiştik. Bu hız limiti aşımıyla ilgili bir yaptırımda bulunulmadığı için, bunlar kontrol edilmediği için bir yandan da böyle bir kültür oluşmuş bu hat üzerinde. Hı hı. Ve yani bu sadece bir bisikletlinin değil oradan gecenin köründe belki acile gitmeye çalışan hasta bir yaya ve yakınının da Başına gelebilirdi. E, aynı şekilde orada yine aracıyla 50 kilometre hızla giden başka bir araç sahibinin de e, canına kastedecek şekilde gerçekleşebilirdi. E, yani burada ana kilit nokta bence hız sınırının ile ilgili bir takım önlemlerin alınmayışı ve bu e, yıllardır yapılan araba yarışlarının da hiçbir şekilde e, önlenmeye oluşu da diğer faktör diye düşünüyorum. Ben evet. de bir şey sormak istiyorum. Yani bu sık sık rastladığımız bu tarz olaylarda haber açıklamasında, işte kazayı gerçekleştiren araç sahibi kaçtı diyor. Bu bu nasıl mümkün olabiliyor bir şehrin en temel merkez denilen bölgelerinde olabilen şeylerin ve neden gerçekleşiyor? Ya yani trafik kazasıysa elbette öncelikle verdiği zararı gidermek yani insani bir şey duygusuyla vicdani bir duyguyla yardıma koşması gerekirken bir fızla şey yapıp kaçma ve ondan sonra da bir daha da bazı durumlarda hala bir ay geçmişken bile işte bu Doğanay Güzel Gün olayında olduğu gibi yakalanamama gibi tuhaflıklar da var. Bunları nasıl izah edeceğiz? Yani açıkçası ben temelde Kaçma e, güdüsünün altında ne yatıyor her kişi adına konuşamam ama yani bu yaşadığımız olayda en azından şunu söyleyebilirim. E, yani cinayet dememizin ana sebeplerinden birisi de o. Sadece hız limitini aşmış olması değil. Biz olay yerinde arabanın içini gördük. Arabada her türlü uyuşturucu maddenin ve öncesinde işte alkol kullanımının gerçekleştiğine dair deliller var. Zaten olay anında araçta başka bir Kadın arkadaş daha vardı o da oradaydı o kaçamadı ee, o da onayladı hani bu maddeleri kullandıklarının ee, yani bizim tahminimiz oradaki polislerle de görüştüğümüzde en azından e, temel ününün, e, temel motivasyonunun e, oradan kaçarken aslında en yüklü cezaya alacağı şey uyuşturucu kullanımı ne hız e, hız limitine aşımı ya da ne bileyim birine çarpması falan çok önemli değil. En yüksek ceza zaten uyuşturucu kullanımından alacak. Bir yandan da zaten örgütlü olarak yani bir, bir yere bağlı olarak bu işi yapıyor. Bunun pazarlamasını da yapıyor. Muhtemelen ucu diğer e, çete üyelerine de dokunacağını düşündüğü için kaçtı. E, ve bir başkası da ben bunu, yaptım diye de teslim oluyor değil mi? Kanuna karşı evet. hilenin tipik bir örneği olarak Bütün bunlar göz, gözler önünde gerçekleşiyor. Kesinlikle ve orada belki bir e, görgü tanığı olmasaydı, aramızdakiler hatırlamasaydı kaçan kişiyi, gelen Hı. kişi gelecekti ve alacağı ceza da yani Burcu'yla konuşmadan önce ben de biraz araştırdım. Bir yandan biz de soruyoruz yani e, bu olayın yaptırımı nedir? Bir kişi trafik kazasına bulaştığında ne kadar hapis cezası alır vesaire? Yani maksimum alacağı ceza zaten 6 yıl. Dolayısıyla bu suçu da üstlenebilecek birisi varsa insanlar kendi aralarında demek ki bu şeyi değişimi de yapabiliyorlar. Yani, yani şöyle bir şey. Çok pardon. E, kamera kayıtları da var zaten çok belli bir şekilde orada e, olayını gözüküyor e, ve hani olay da çok açık bir şekilde e, gerçekleşmiş ve sürekli an anlattıkken basında değer alırken hem o görüntüler kullanılıyor, uyuşturucu detayı veriliyor. E, o insanın polisten kaçtığı e, gibi üç polis e, arabasından kaçtığı e, söyleniyor. E, bunun üzerine de e, Sinem'in dediği gibi oradaki en ağır ceza tabii ki de araçta bulunan maddelerle ilgili. Hani burada bir insanın can kaybının olması bile e, olayda temel ününün bulunmasını hızlandırmıyor aslında ya da ge Hukukun nasıl işleyeceğini değiştirmiyor. Bence burada hayatını kaybeden kişi için, o kişinin yakınları için. Kaldı burada e, sosyal bir farkındalığı da etkiliyor bu durum. Türkiye'de yaşayan bisikletçiler için e, bir kamuya oluşacak. Ve bu, bunun sonucunda buraya verilen ceza aslında örnek bir ceza olacak. O yüzden... Hem kamuoyunun çok gündeminde olması gerekiyor. İşte her hafta eylem yapılıyor diyoruz mesela. E, bu eylemlerin belki de daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor. E, sürekli söylüyorum, geçen ay zaten Fransa bisiklet turu işledik. Çoğu zaman bu kültürünün içinde çok fazla varız. E, İstanbul'da da turlar oluyor. Geçen hafta Beykoz turu, o Beykoz yarışı oldu ve orada da e, bu gündeme getirildi. E, şey olayı gerçekleştiren kişi yakalandığında altı yıl gibi bir ceza hani e, neler üzerinden verecek onları da takip etmemiz gerekiyor ki kaldı e, kaldı ki buradaki en büyük acıyı bu insanın yakınları yaşıyor bu insanların e, yasların tamamlaması için de e, böyle bir e, sonuca varmaları gerekiyor çok çok acılı bir durum çünkü e, umarım bir dahaki konuşmada e, bu en azından hukuki süreç insanların işlerini rahatlatacak şekilde, en azından bisiklet sürücülerine karşı tavrı değiştirecek şekilde yaptırımların gerçekleştiği bir süreç olur. Ee, Sinem sen şeyden bahsettin. Ee, aslında otomobil yani araç sürücüleri, araba sürücülerini bilg bilgilendirmek için ne yapabiliriz? Yol bisiklet kültürümüz var mı? Hani Bahsettiğin güzergah Kadıköy, Maltepe, Bostancı. Bu güzergahlarda oluşan bir kültür var aslında Anadolu yakasında biraz daha fazla. E, bu yol bisikleti kültürünün oluşması için ne yapılması gerekiyor? Belli bir eğitimin verilmesi gerekiyor. Mesela ehliyet sınavlarında e, daha fazla mı acaba sürücülere karşı bilinç e, geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, bu bir tanesi olabilir kesinlikle. Yani böyle bir kültür var dediğin gibi en azından bizim tarafımızdan gördüğümüz hı hı. yani her sabah bir saat zaten sırf bu trafikteki magandalardan korunmak için sabah saat hepimiz dört buçukta uyanıp saat beş buçukta o güzergahta sürmeye başlıyoruz ki trafik en yoğunlaştığı saatler yedi gibi de geri dönüyoruz. E, ama tabii ki trafikte görünür olmak da gerekiyor yani onlardan kaçtığınız vakit ya da onların olmadığı vakitlerde on, orada antrenman yapmak e, aslında sizin de yerinizi onlara göre bir yerde kısıtlı bir alanda e, belirlediğinizin de göstergesi. E, biz hı hı. bu olaydan sonra e, orada birlikte sürdüğümüz ekip arkadaşlarımızla birlikte e, ilk zaten olay gününü e, takiben bir sonraki hafta salı günü bir etkinlik yaptık aynı hafta sonu yine uzun konvoylarla aslında trafiğin en yoğun olduğu e, zamanlarda yine aynı hat üzerinde daha görünür olduğumuz e, sürüşler organize etmeye başladık. Bu tabii ki birçok motorlu taşıt sürücüsünün canını sıkıyor. E, Hı -hı. Yani bunları biz eğitimde evet yani ilkokuldan itibaren belki kreşlerde bile şu an e, birçok okulun müfredatı farklı tabii ki verdikleri eğitim e, şeyine göre tarzına göre ama ee, okullarda küçüklükten itibaren bir eğitim veriliyor ama bu böyle e, uygulamada e, yani pratikte bunu yapmadığınız sürece o insanlara verdiğiniz eğitim ne kadar e, yerinde ve yeterli oluyor tartışılır. Şu an İBB'den bir birimle zaten birlikte e, çalışıyoruz bir yandan biz olan aksayan durumları onlara anlatıyoruz onlar çözüm için öneride bulunuyor vesaire onlar şu anda mesela İETT sürücülerine eğitim veriyorlar. Ama İETT sürücüler ile bitmiyor dediğiniz gibi şu an evet. elit çoktan almış bir sürü yolda insan var. Hı hı. Ee, onların... Peki. Hı. Devam et lütfen. Ee, yani onları eğitmek için de ne yapılması gerektiği ile ilgili hı hı. belki şu an toplu taşıt to toplu taşıma araçlarındaki bu ekranlarda dönen bilgilendirici infografik grafiklere, bisikletlilerle ilgili onlarla aynı yolu paylaşmakla ilgili bilgilendirici bir takım içerikler üretilebilir diye düşündük. Onları şu anda hep beraber tartışıyoruz bir yandan. Ama zaten hani dünyanın birçok yerinde de örnekleri var. Yani karayolları kanununa göre de bizim hali hazırda yolun sağ şeridini kullanma hakkımız var. Hatta iki bisiklet yan yanayken ki biz ona arka arkaya bir sürü insan olduğunda peleton diyoruz. Bir peloton boyunca biz yolun sağ şeridini kapatarak sürmeye devam edebiliriz bir yandan da. Yani bir araç bir otobüs boyutundaymış gibi. E, dolayısıyla bunu daha mümkün kılacak e, eylemlerin arttırılması aslında. Evet. görünüyor arttırmak çözümlerden sadece biri olabilir. Kaldı ki e, ilk eylem, eylem ben İstanbul'da o uzun süredir gördüğüm en kalabalık eylemlerden biriydi. Bayağı kalabalıkta, bayağı bir kitle vardız. Bisikletçilerin dışında da insanlar gelmişti. Ee, bunun dışında peki güvenli bir rota oluşturulabilir mi? Zaten hani var olan güvenli rotalar var ama e, bahsettiğin şartlar içerisinde daha da en azından o şey insanı korumak adına çünkü yetişkinin dışında çocukların da sürdüğü bir rota var mesela sahil şeridinde. Daha güvenli bir rota oluşturulabilir mi? Belediyeyle ya da e, e, devletle böyle bir e, adım atılabilir mi diye. hani Çünkü burada şöyle bir sonuç da çıkıyor. Yollar sadece motorlu araçların hakkı mı gibi bir e, soru ortaya çıkıyor. hani Bu soru gündeme getirildiğinde e, belki de bisikletçiler için az önce bahsettiğin şartlar dışında daha güvenli e, sürüş rotaları oluşturmak için bir şeyler yapılıyor mu? Evet, ben de yani sürede azaldı ama birçok konuya da bağlanan yönleri var. Burada evet. biraz önce de senin söylediğin gibi yani özellikle de mesela hukuk sisteminin aksamaları çok o dikkat çekici burada çeşitli verilen örneklerde sonuç alınamadığı, davaların devam ettiği, hala adaletin çıkmadığı gibi ibareler var. Yani ülkede genel bir hukuk sistemindeki yetersizlik, hukuk devletinin işleyişindeki yetersizlik, giderek artan bir yetersizlikten bahsedildiği gibi başka boyutları da var. İşte biraz önce gene sözü edilen uyuşturucu yani mafyatik mafya ilişkilerinin de işin içinde olduğu bir durum var. Bir de tabii en temel meselemiz olan iklim değişikliğiyle ilgili, şimdi artık bütün şehirlerin yaşanabilir şehirler olmaktan çıkmasına yol açacak işte bu ısı adaları etkileri vesaireyle beraber, yani bisiklete geçiş ve bu fosil yakıt yakan araçların işte otopark mafyaları falan hepsi de dahil olmak üzere topluca ele alınmasını gerektiren bir sorun. Yani Sadece basit bir spor ya da hukuk olayından bahsetmiyoruz herhalde değil mi? Burcu'nun sorusuna neler yapılması gerektiği sorusuna kalan kısa süre içinde bir, birkaç cümleyle cevap verebilir misiniz yine? Tabii ki Ömer Bey. Yani söylediğiniz gibi aslında grift bir konu. E, ileride de ben bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum e, daha erişilebilir oluşuyla daha sağlıklı oluşuyla karbon salınımı daha az vesaire e, temel motivasyon aslında ne olursa olsun kişilerin bisiklet kullanımında spor da olabilir iklim de olabilir e, en temelde yapılması gerekli olan şey en başta söylediğim şey aslında çünkü e, Oslo bir örnek bizim için Mesela oradaki karayollarının %89'u %50 hız limiti konulduğu için yani %89'u yani neredeyse 90'ı karayollarının o hız limiti sayesinde sadece bir bisikletle aslında hayatını yitirmiş 2019'da. Bu çok önemli bir veri yani şehir içinde herhangi bir motivasyonla bisiklet kullanımının yaygınlaştığı bir vaziyette bizim en temelde yapacağımız şey oradaki hız limitlerini düşürmek olacak ki ee, çocuğunu okuldan alan bir ebeveyn de bisikletiyle bunu gerçekleştirebilsin. Bir yaya karşıdan karşıya e, ani bir şekilde geçmesi gerektiğinde bir acil durumda da bir araç frene bastığında durabilsin. Ee, ve bu karayolları içinde o çeşitliliği biz görebilelim aslında. Sadece araç trafiğine değil orada motosikletliği de bisikletliği de yayayı da e, her an e, her yerde o çeşitlilik içinde görebilelim. O, o tek tipleşmeye azaltmanın tek yolu da o tek tipleşmeye sebep olan araçların limitini azaltmak e, ve görünür olmak e, yine söylediğim gibi. E, ama e, gerek iklimle ilgili konunun gündemde oluşu gerek şu anki benzine yapılan zamlar vesaire. E, yani bu kültür bir, bir, bir yanda oluşmayacak belki ama dünyanın her yerinde yaygınlaşacak ve yaygınlaşması da gerekli olan bir e, kültür diye düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Evet yani hukuk sisteminin daha derinlikli bir şekilde olması gerektiği şekilde işletilmesinin de içinde baskı yapmak lazım herhalde. Kesinlikle o yüzden aslında olayın unutulmaması ve takipçisi olmak gerekiyor. Hukukla ilgili de çok küçük bir detay vereceğim. Onu biz de süreçte öğrendik. Bu tarz cinayetler ya da ölümlerle sonuçlanan trafik kazalarında... E, mahkemelerde asliye e, mahkemelerinde görü görülüyormuş olaylar. Ama ağır ceza mahkemelerinde aslında e, değerlendirilmesi gerekiyor ki olayların. Bu işte 2-6 yıl arasındaki ceza artabilsin. Aslında orada kasti bir e, ölüm var. Dolayısıyla oradaki ayrımda bile bu olayın takipçisi olmak gerekiyor ki dava işte Asliye e, Hukuk Mahkemesi'ne değil de ağır ceza mahkemelerinde görülebilsin ve e, davanın her anında biz de olayı takip ederek bir baskı oluşturarak o, o cezanın gerektiği kadar alınması için olayın takipçisi olalım. E, dolayısıyla biz de bu süreçte e, şu an kapalı tabii ki şeyler. E, adli tatil var e, ama süreç başladığı takdirde de hem sizlerin desteği hem de şu anda bağlantılı olduğumuz birçok arkadaşımızın desteğiyle sürecin zaten takipçisi olacağız. Olmak zorundayız hepimiz için, hepimizin geleceği için. Dolayısıyla evet. Evet. Yayının başına bahsettiğim gibi yani burada hem Türkiye'de oluşmuş e, bisiklet komiteleri için yani bisiklet inisiyatiflerinin bir önemi ortaya çıkıyor. Spor medyasında da aynı şekilde o bisiklet kültürünü ilerliyoruz sadece izler olan, sadece amatör olarak bisiklet kullanan insanlar olarak o e, bilincin de hani, e, gelişip gerçekten o davada hem aileleri yalnız bırakmamak hem dava sürecinin gerektiği gibi işlemesini sağlamak adına e, takipte olmamız gerekiyor. E, bu programı da aslında birazcık böyle bu şeyi gündemde e, getirmek için tekrar hem de... E, bir spor programı yapıyoruz sonuçta ve bunlara da değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz dinlemde neredeyse e, olay yaşandığından beri iletişim e, kurup bu olaylar üzerine e, konuşuyoruz. E, bugüne e, ayarladık ve Birinci umarım bir daha aynen, böyle bir şey aynen, Evet. Aynen. umarım bir daha böyle kazalar yaşanmaz da daha e, başka Meseleler konuşuruz bisiklet kültürü hakkında ee, ve umarım bu olayda e, aileyi en azından birazcık bisiklet çevresini birazcık rahatlatacak şekilde e, sonuçlanır diyorum. Çok teşekkür ederim Sinem tekrar. Ben teşekkür ederim. Sinem çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Anne, teşekkür ederim. Herkese çok iyi ederim. hafta sonları. Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bu programı Hoşçakalın. da sonra erdirelim.